kardeşlerimizi buraya getirmek ihtiyata sahip olamaz. O yüzden de bir dernek. Yükselen gelmek isteyen kardeşlerimizin hepsi de buraya gelmeye virajlandırdık diye herhalde muhafak olamıyorlar. Çünkü bu işte bizle meselesi oluyor. Müsaade meselesi oluyor. Fakat kendi çapımızda almayınız da Hollanda'da, İsveç'te yurt dışında yaşayan kimseler olarak bizim de onlar sahip olmadığı bir de teklif ediyoruz bu toplumları tanıyoruz. Yine bizim de bir çeşit uzmanlığımız var Böyle bir çoşlanmalarımız var i̇nşallah yine bir şura olacak bu büyük aylılar çıkacaktır diye düşünüyorum inşallah hiçbir şey düşünmeden geliş güzel yaşamaktansa eğer bir nekadar kararlar alıp da o kararların dışında güzel bir çalışmak sayılır, muhakkak ki daha iyi olacak diye e, düşünebiliriz. Biliyorsunuz e, bu adamlar Türkiye'de de yapmamız lazım, başka ülkelerde de yapmamız lazım. Çünkü Türkiye ve dünya çok hızlı bir değişim içinde. Böyle bir şey bu değişimlerin bir de siyasi bakımından ırklar siyaset bakımından dış siyaset bakımından büyük değişmeler ve gelişmeler var. Bu kimselerimizde Kalkanlarda ceryan ediyor. Kalkaslarda ceryan Düzeyimizde Kalkanlarda ceryan ediyor. Kalkanlarda ceryan ediyor. Efendim Orduoğlu da Afrika'da ceryan ediyor. Asya'nın Güneydoğu'da, Güneydoğu Asya'da, Batısında, Çin'de, Afonya'da şey deneyen ne diyor? Nasıl bir siyasi değişim burada değişen bir dünya karşısındayız. Bunlar bir şöpemiz lazım. Bu değişmeden her birisi bizi ilgilendirebilir. yani Avrupa'da bir değişim rüzgarları Avrupa'da yaşadığına göre bizleri etkiler. Başka yerlerde yaşayan kardeşlerimizi de o ülkenin içindeki değişim etkiler. Mesela Rusya'da yaşayan kardeşlerimize Rusya'daki siyasi durumun kötüye gitmesi, hükümetin değişmesi, komünistlerin tekrar iktidara gelmesi etkiler. Balkanlardaki savaşlar bizi çok etkiliyor. Bizim oradaki efendim ...durumumuzu değiştirebilir. Arnavutluğun durumu, Bosna'nın durumu, Kosova'nın, sancağın, Makedonya'nın durumu çok önemli. Bizim çevremizdeki başka ülkeler, isim vererek söylemek gerekirse mesela Yunanistan, çevresiyle çok ciddi bir biçimde dış siyaset yönünden ilgileniyor. Arnavutluk'ta karışıklıkları çıkartan Yunanistan'dır. Ve Arnoldluğun bu anda, şu anda başında bulunan efendim, kişi Yunan asıllı bir insandır. Hanımı Yunanlıdır. Arnoldluğu Yunanistan'a bağlı bir devlet yapmak istiyor. Makedonya ile ilgileniyor. Makedonya ile mücadelesi var. Türkiye ile ilgileniyor. Türkiye'den toprak talebi var. İstanbul'u istiyor. Yani bu siyasi dış siyaset, siyasi çalışmalar, gelişmeler. Onun için bizim dikkatle takip etmemiz gereken olaylardır. Oradaki gelişmeler burada yaşamak zorunda olan, hatta kök salmış olan kardeşlerimizi etkiler. Türkiye'nin bu olayların içine girmesi buradaki kardeşlerimizin durumlarını zorlaştırabilir, kolaylaştırabilir. Türkiye'nin onlara sahip çıkması bizim kardeşlerimizi güçlendirebilir, zayıflatabilir. Seçimler ve seçilen partilerin zihniyetleri ırkçıların efendim bilmem e, o bir takım grupların başa geçmesi bizi etkilen. Onun için iç ve dış siyasetle ilgilenmek zorundayız. Çünkü hatırı sayılır topluluklar haldeyiz. Bugün Alman seçimleri bir iki gün sonra yapılacak. Efendim, Alman seçimlerinde bütün siyasi partiler bizim kardeşlerimizi nazarı dikkate almak zorunda Olduklarını gördüler ve bu hususta hepsi Türklere iltikat ediyor. Ben yıllar önce ve şekil da hatırlıyorum. Kardeşlerime rücada bulunmuştum. Ben yani lütfen buradan kalkıp gideceğiz diye iğretli oturmayın. Çünkü gitmeyeceksiniz. Çünkü gidenlerin bir kısmı gittiği halde Türkiye'de duramıyor dönüyor. Artık anlaşılıyor ki, e, buralarda yaşayacaksınız, o halde buranın siyasetiyle ilgilenin, içtimai olaylarıyla ilgilenin, demiştim. Kardeşlerim ona göre çalışmalar yaptılar ve başarılar elde ettiler. Almanya'da da böyle, İngiltere'de de öyle, efendim Amerika'da da öyle. Yani bugün biz Amerika'da da kilit durumundayız. Müslümanlar, biz dediğim zaman Müslümanlar kastediyorum. Bunu şeyler biliyor. Bütün Cumhuriyetçiler, Demokrat Parti mensupları hepsi biliyor. Eğer biz derli toplu bir çalışma yapsak istediğimiz partiyi iktidara getirir, istediğimizde başkan yaparız. İstemediğimizde istemediğimiz için başkan yapmayabiliriz. Bunlar bir siyasetle ilgili tarafları. Sonra arası mali sıkıntılar, bunalımlar, Düşüşler, çıkışlar bizi ilgilendirir. Japonya'nın sarsılması, Pasifik Kaplanlarının efendim iktisadi durumlarının bozulması, Malezya'daki efendim Kargaşa Endonezya'daki efendim iç bunalım, tahribat vesaire hızla gelişen Endonezyayı yüzde dokuzla ilerleyen Endonezyayı sarsmıştır. Endonezya dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesidir. Yani Müslüman ülke olup da müstakil olan, müstakille yaşayan Müslümanların ülkesi olarak en kalabalık ülkedir. Endonezya çok önemli derken, biz Endonezya'nın önemini vurgulayıp, Türkiye'deki kardeşlerimiz Endonezya ile ilgilensin derken, Endonezya'da bir fırtına kopmuştur, bir kasırga kopmuştur, altı üstüne gelmiştir. Parası efendim pul olmuştur. Bunlarla efendim ilgilenmek gerekiyordu. Efendim, daha önceden ilgilenseydik daha iyi olurdu. Şu anda ilgilenmeye başlarsak ilerisi için iyi olur. İlgilenmezsek ilerisi için zararlı olabilir. Sonra bu Gurbet diyarlarını çalışma vatanı olarak seçmiş ve buralarda yaşamak zorunda olan kardeşlerimizin eğitimi meselesi var. Onların saygın bir eğitim görüp saygın bir şahsiyet olması çok önemli. Sıradan, vasıfsız bir işçi olmak yerine saygın bir kişi olması çok önemli. Ben bazı kardeşlerimizin böyle saygın kişilikler kazanmasını görüyorum ve çok memnun oluyorum. Bulunduğu ülkede saygın kişi olmak, iyi bir tahsil görmek, yüksek bir mevki, makam, itibar sahibi olmak önemli. Bu bir eğitim meselesi. Sonra bu bu dünyalarda yaşayan milyonlarca kardeşimizin dini eğitimi dünya ve ahiret saadetleri için çok önemli. Eğer bunlar dünyalık kazanacağım derken, zengin olacağım derken ahiretlerini mahvederlerse çok ziyan etmiş olurlar. Dünyaları mamur olur ama İslam'dan uzaklaştıkları için, ahiretleri mah olduğu için aslında çok büyük dünyaya düşmüş olurlar. Onun için buradaki kardeşlerimizin doğru gerçek din eğitimini almaları çok önemlidir. Doğru sözünü vurgulamak istiyorum. Her eğitim, her din eğitimi doğru değildir. Eğri din eğitimleri vardır. Sapık din eğitimleri vardır. Biliyorsunuz Amerika'da bir grup insan gittiler ormanda topluca intihar ettiler. 400 kişi kadar. Sonra İçişir'de bilmem kaç villada bir grup insan yine topluca intihar etti. Ne, neden? Çünkü onlara dini bilgiler veren, onların başkanları, onları sevk eden, yöneten, sürükleyen insanlar onlara inanç bakımından böyle yaptıkları takdirde ahirette şuna erecekler buna evdeyecekler filan diye bazı şeyler söylediği için adamlar isteyerek topluca intihar ettiler. İnandıkları için. Ama inançları yanlıştır. Yani hayatlarını vermeleri, samimi olduklarını gösteriyor. Ama biz biliyoruz ki bu samimiyet, faydalı bir samimiyet değil. Hem dünyaları mahvoldu, hem ahiretleri. Onun için inancın, inanç olması yeterli değil. Hoca kardeşimiz burada Kur'an-ı Kerim'i okuduk, okuduktan sonra, hem mü'minat, mü'min erkek, mü'min kadınlara dua etti, hem de arkasından ekmeği ve müslümine vermiş müslüman, müslüman olmak önemli. Yani mü'min oluyor, yanlış bir şeye iman ederse, yanlış inanç, Allah indinden makbul değil. İnned Allah'ın İslam. Allah'ın kabul ettiği inanç İslam. Başka bir inanç makbul değil. Ve men yesevi İslam'ın dinen fayyaqbele minhu. İslam'dan başka bir din edininin dinini Allah kabul etmeyecek diye Kur'an-ı Kerim bildiriyor. O halde gerçek İslam'ı gerçek haysiyetiyle öğretmemiz lazım. İslam'ın öğretilmesi hürriyet olmayan ülkelerde gerçek değildir çatıtılmıştır, kısıtlıdır veya yönü değiştirilmiştir veya efendim İslam'ın asıl gerçekleri vurgulanmakdadır, yanlış yönlere sevk edilmektedir. Mesela efendim işte bu kadar da koyu Müslüman olmamak lazım. Biraz insan zamanı geldiği zaman şunu da işlemeli, bu günahı da işlemeli, şunu da yapmalı, bunu da yapmalı diyorlar kızının düğününde içki içmiş adam, içsin diyorlar, vesaire. Yani İslam'ı Allah'ın razı olduğu veçhile anlayıp uygulamak önemlidir. Bunu söyleyebilmek önemlidir. Bunu söylersem hapse girerim, bunu söylersem memuriyetimden olurum, bunu söylersem şu zarara uğrarım denilen bir yerde, efendim İslam doğru öğretilmiyor demektir, bu da bir tehlikedir. İslam'ı öğretiyorum derken İslam doğru öğretilmiyorsa bu tehlikedir. büyük bir tehlikedir. Biz bunlara karşı da korunmalı olmalıyız. Kendimizi korumalıyız. Çocuk çocuğumuzu korumalıyız. Kardeşlerimizi korumalıyız. Çok önemli. Onun için üzerimize çok görevler düştüğünü vurgulamak istiyorum. Hepimizin idraki nisbetinde, irhanın nisbetinde, ilmi nisbetinde İmkanın nisbetinde, mali gücün nisbetinde, efendim, nüfusun makamı, sade ve kuvvetin nisbetinde İslam'a karşı borcu vardır, ödevleri ve görevleri vardır. Ve biz bu görevleri yaptığımız zaman dünyadan ses getirecek bir topludur. Dünyanın bugün gündemini kimler çiziyor, kimler yönlendiriyor, insanların nereye sevk ediyor, bu noktada Müslümanların hiç söz hakkı yok mu? Herkes insanları bara pavyona eğlenceye, caza, çılgınlığa, deliliğe sevk ederken eğlence namına, efendim, keyif namına, zevk namına uyuşturucular sevk ederken, gençliği mahvederken bizim de bir sözümüz olmamalı mı? Bir gayretimiz olmamalı mı? Biz de onu yapmadığımız zaman Allah bize bunun hesabını sormayacak mı? Onun için hepimizin hanımlar olarak, beyler olarak, zenginler olarak, fakirler olarak, işçiler olarak, efendim tahsiller olarak, patronlar olarak hepimizin görevleri olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Türkiye'de yeni bir takım şartların ortaya çıktığını da vurgulamak istiyorum. Hepinizin üzüntüyle takip ettiği olaylar olmaktadır Türkiye'de. Bu açıkça söylenmektedir. Yetkili ağırlardan söylenmektedir. Yargıya siyasetin baskı yaptığı en yüksek yargı memurları, amirlerin tarafından söylenmektedir. hukukan siyasetin tesir ettiği, adaletin uygulanmasını engellediği söylenmektedir. Çok abuk çabuk işler yapılmaktadır. Hürriyetler kısıtlanmaktadır insanın ibadet hürriyeti, giyim hürriyeti tahsil hürriyeti efendim, inancına göre istediği işleri yapabilme kısıtlanmaktadır. Bazı kimseler zorla, zorbalıkla benim istediğim gibi olacaksın demektedir. Bazı kimseler, bazı kimseleri tepeden tırnağa efendim, iftiralarla taciz etmektedir. Yormaktadır, üzmektedir. itibarına tecavüz etmektedir. Onun için bunlar da bizi ilgilendiriyor. Türkiye'miz bizim Türkiye'miz olduğu için bunlar da bizi ilgilendiriyor ve bizim dışarıdan kalabalık bir efendim, kitle olarak bunlara olumlu etkilerimiz olabilir. Bunları düşünmeliyiz. Yani bulunduğum yerden Türkiye'ne ye ne gibi faydalı işler yapabilirim diye düşünmeliyiz. Türkiye'deki hayırsız, verimsiz, yanlış gelişmeleri nasıl engelleyebiliriz? Hastalıkları nasıl tedavi edebiliriz, efendim zararları nasıl telafi edebiliriz diye düşünmemiz gerek. Türkiye'mizi düşünmek de bir görev bizim için. Çünkü o yerden giderse çok e, acı bir durum olur. Bir kere ecadımızın yadigarıdır ve emanetidir. Yani babalarımızın, dedelerimizin, şehitlerimizin bize emanetidir bu. Bizimdir. Bizim orayı korumamız, kollamamız lazım sömürtmememiz lazım Efendim geliştirmemiz lazım hizmet etmemiz lazım oraya bunların hepsi önemli şeylerdir hanim tabi bir şeyin içinden düzeltilmesi mümkün andığı o zaman dışından düzeltilmesi daha da kolay olur O da önemlidir Onun için dıştaki kardeşlerimizin düşüncelerinin fikirlerinin çalışmalarının Türkiye'ye çok faydalı olacağını düşünüyorum bir de bizim buralarda yaşayan kardeşlerimiz kendilerini de bilirler efendim büyük ölçüde kendi ülkelerinden daha serbest hareket edebilmektedirler. Büyük ölçüde diyorum, tamamen diy diyemezsek bile. Kendi ülkelerinden daha rahat hareket edebilmektedirler. Bunun sebebi bu ülkelerdeki insanların kendi hürriyetlerine, haklarına efendim karşı çok duyarlı olmalarından dolayı haklarını kazanmak için mücadele verdiklerinden dolayı bir hak adalet dengesinin bu ülkelerde teşekkül ve tesis etmiş olmasıdır. Biz bu hazır ortamda istifade ediyoruz bu ortamda. Yani bu ortamın içine girdiğiniz için biz de bunların tarih boyu mücadele edip de efendim kurmuş oldukları dengeden istifade ediyoruz. Dengeli ortamdan istifade ediyoruz. Onun için buralarda bazı şeyler daha rahat yapabiliyoruz. Türkiye'de yapılamayan, engellenen zorluk çekilen konularda buralarda daha rahat, rahat çalışılabiliyor. O halde o çalışmaları da teşkil etmemiz lazım. O çalışmaları da yapmamız lazım. Bu bakımdan e, sizler önemlisiniz. Yurt dışındaki efendim Türkiyeliler Müslüman kardeşlerimiz çok önemlidir. Efendim Ben bu düşüncede olduğum için bunları düşündüğüm için geçen sene 1977 yılında İsveç'teki aile eğitim toplantısına çıktıktan sonra yurt dışındaki çalışmalara eskiden çok eğilemediğim için eğilmeye karar verdim. Ve Avrupa'da, İngiltere'de, Amerika'da, Avustralya'da daha çok çalışma yaptım. Bu bir senelik çalışmanın sonucunda Allah'a bir senalar olsun. Şu anda İngiltere'de bir üçgenin arazi üzerinde üç katlı bir okulumuz ve bir koplu mescidimiz vardır. Kardeşlerimizin bir kısmı gitti gördü. Efendim, Cuma namazı dahi kılınan bir mescidimiz vardır. Efendim, bir okulumuz vardır. Çalışmalar devam etmektedir. Borcunu ödemen çalışmaktadır oradaki kardeşlerimiz. Almanya'da büyük gelişmeler olmuştur. Efendim daha başka ülkelerde büyük gelişmeler olmuştur. Ben bunların teferruatıyla sizi şey yapmak istemiyorum ama Avustralya'da çok güzel gelişmeler olmuştur. Efendim, çok büyük atılımlar yapılmıştır. İşte bunları efendim şeyde burada müzakere etmek için. Yani gelişen, değişen dünyada Kimsenin gerisinde kalmamak, yapabileceğimiz çalışmaları güzel tespit edip topluca yapmak, birbirimizle yardımlaşarak daha büyük çatla yapmak, daha güzel şekilde yapmak için. 21. yüzyılda girerken, efendim, yurt dışında bulunan ve bir takım imkanlara sahip Müslümanlar olarak, Çeşitli konularda neler yapabiliriz diye bu toplantılarda bunların konuşulmasını, müzakere edilmesini düşünüyorum. Teklif ediyorum, temenni ediyorum bunlar düşünülsün. Ve bu toplantılardan yurt dışı çalışmalarımız için çok e, olumlu, verimli sonuçlar çıksın, tavsiyeler çıksın, fikirler üretilsin ve biz onları önümüzdeki yıllarda yapabiliriz. Yani bu toplantıdan, bundan sonraki toplantıya kadar bir zamanda başarıyla uygulamaya çalışalım. Böylece günden güne e, yurt dışında müesseselerimiz çöklensin, kuvvetlensin. Biz e, ülke olarak Avrupa ile birleşmeye karar vermiş bir ülkeyiz. Yönetimimiz. Avrupa ile birleşmeyi amaçlıyor. Bunun için müracaatını yapmış bir ülke. Onun için eğer bu birleşme bir gün tahakkuk ederse süreç başla, devam etmektedir. Müracaat yapılmıştır. Efendim itirazlar vardır. Beklenilmesin denilmektedir. Olur veya olmaz denilmektedir. Ama bakarsınız birden oluverir. Oluverdiği zaman burada müesseseler kurulmuş kardeşlerimiz kendilerini geliştirmiş olurlarsa o zaman şeye, bu birleşmeye bu beraberliğe daha kuvvetli bir şartlarla ortamda iyi bir şekilde girmiş oluruz. Onu hazırlamak da lazım. Benim kendi görüşüme göre bu uygun olmayabilir. Böyle bir birleşme uygun olmayabilir. Belki Almanya'nın söylediği gibi veyahut daha başka ülkelerin söylediği gibi siz bizimle kültür bakımından, medeniyet bakımından farklı e, şartlara sahipsiniz. Biz sizinle birleşemeyiz, siz bizimle birleşemezsiniz. Bu tabi olarak mümkün değildir, içtimai olarak mümkün değildir diyenler var Avrupalılardan. Ben de onlar gibi düşünüyorum. Evet biz onlarla birleşemeyiz belkiiz çünkü çok farklıyız. Zevklerimiz, inançlarımız, efendim, medeniyetimiz, ahlakımız hem de kararıyla değişik, farklı. Bunların televizyonlarına bakılırsa, bunların İslami ölçüler üzerinden değerlendirmesi yapılırsa çok farklı olduğumuz görülür. Toplum yaşantıları da öyle. Ama biz bunu istesek de istemesek de Avrupa'da kardeşlerimiz yaşıyor, Amerika'da, Avusturalya'da kardeşlerimiz yaşıyor. Ve istesek de istemesek de bu birleşme belki olacak, belki olmayacak. Bizim dışımızda bu süreç başlatılmış olan süreç devam etmektedir. Onun için herkes uzmanlık dalında bilgisini ortaya koysun önümüzdeki aylar için, yıllar için kendimiz için kendi çalışmalarımız için kazancımız için çocuklarımızın yetişmesi için, eğitimi için İslam'ın Efendim buralara yayılması yerleşmesi için Allah'ın rızası kazanmamız için neler yapmamız gerekiyorsa bunları düşünelim müzakere edelim Efendim e sonuçlara varalım ve bu toplantımız Böylece bize ışık durun Allahu Te atleri çalışmalarımızın hayırlı verimmini Efendim olmasınması dessin güzel fikirlerin ortaya çıkmasını güzel eserlerin güzel efendim, kararların alınmasını nasip eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına, saadetine cümlenizi erdiyesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve